Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a ta unutmamak, Allah-u Teala'dan gafil olmamak meselesi. Allah'a ta buyuruyor bizlere Bakara Suresi ayet 152'de Bismillahirrahmanirrahim. Feziküruni ezkürüküm Evlâ buyuruyor. Fezikürû zikir edin hatırlayın. Ni Beni Allah buyuruyor. Her emirde bir şart manası vardır. Yani şunu yap. Yaparsan ne olacak? Yapmasam ne olacak? Bu da emirdir. Allah emirdir. Bela buyuruyor. fez <gülüyor> Beni zikir edin, beni hatırlayın. Kul Allah zikrederse Ne olacak? Allah'ın cevabını veriyor. Ez kür Ben de sizi zikir ederim. böyle buyuruyor muhteremler. Bir gün bir Müslüman'ın biri merak etmiş. Acaba demiş allah Teala beni seviyor mu? Acaba demiş Allah katında ben iyi bir kul muyum? Merak ediyor. Tabi merak edince de Araştırma başlıyor, soruşturmaya başlıyor ve bir alime gidiyor. Gerçek alime gidiyor. Aynı sorunu soruyor. Merak ediyorum hocam, acaba Allah beni seviyor mu? Ona bu ayet-i okuyor. Sen diyor kendi kalbine, kendi gönlüne bak. Sen Allah'ı hatırlıyorsan, Allah seni hatırlıyor. Sen Allah-u Teala'yı seviyorsan, Allah'tan seni seviye buyuruyor adı cemaatine bakınız. Demek ki bir kişi haşa Allah'tan gaflette ise unutmasa Mevlamızı o kişi de Allah unutulmuş oluyor Allah tarafından. Nedir tabi zikir? Zikir sözlük olarak hatırlama anlamına geliyor. Bir kimse Yüce Mevli hatırlasa tefekkür yönüyle kişi kendine baksa, ağaçlara baksa, havaya baksa, göklerine baksa her yerde bir denge, düzen kanunu var. Hiçbir şey, bir şey başıboş değil muhtemelen. Yani bir tek zerre başıboş değil muhtemelen. Mesela insana baktığımız zaman ki, yürüyor, vefi en فُسِكُمْ Efela tutub mevla abi yürüyor. Kendinize bakmaz mısınız mevla abi ya? Bakışıp bedene Mevla bir yürüyor. Görmüyor musun mevla abi yürüyor. Şu bedenimize baktığımızda bedenimiz en mükemmel bir makine bedenimiz. Önce bir solunum sistemi var bakınız. Burundan başlıyor ağzıya kadar gidiyor. Bir dolaşım sistemi var kan Kalaşıyor. Kalp başı. Bir sinir sistemi var. Bir sinirim sistemi var. Bunlara bağlı organlar var. Organların da bir düzeni var. Bundan on bin yıl önce yaşayan insanın af ise yine af aynı bakmaktır. Hiç değişmiyor. Demek ki eğer bir hücre başı boşsa insanların şekilleri karma karşı olur giderdi. Kiminin bir gözü büyür, kiminin kulağı büyür, ayakları büyür, yuvarlak olur, dörtgen olur, ne bileyim, daire şeklinde olur. İnsanlar karma karşı olurlardı. Demek ki insanların hepsinin de aynı organlara sahip olması ne gösteriyor? Hücrelerimiz Allah Teala'nın emrinde kesin denetiminde Bu Bunun gibi alemde bir tek zerre boş değil. Bir çiçek çiçeğin yapranı olacağı belirli vardır. Çiçek tohumu ki bazıları çok küçük olabiliyorlar Ama tohumun şekli olacağı belirli, yaprağının şekli, büyüklüğü hepsi belli bunların. İşte bir insan şey etrafına İlbette baktaman görüyor ki alemde her şeyde bir denge düzen var. Hiçbir şey başıboş değil. Sonra ikinci zikir dil ile olur. Bir insan kimi severse onu ne yapar? Çok anan muhtemeler. Hatta bir kişi sevdiği kişinin anılmasını da ister, onu ananları sever. Mesela tek anlayacağı dille şu örneği vereyim. Bir genç erkek bir kıza aşık olmuş. Kız belki aşık olmuş. Seviyorlar birbirlerini. Tabii meşruiyet içerisinde olma koşulu Şimdi ne olur? Seven kişi hep hatırlar, onu anar. Sevdiği kişi anolunca hoşuna gider. Eğer bir kimse Allah-u gerçekten sevebilse kişi Allah demeden duramadışlar. Gönülden gelir gönülden. İki türlü zikir vardır. Biri dildedir, biri de kalpten gelir. Buna bir evliyaşı örnek veriyor. Bir kimse bir su el etmek istiyor. Bahçesinde bir havuz yapıyor. Fakat havuza suyu dışarıdan dolduruyor diyor böyle. Hortumda, boruyla havuza su dolduruyor. Bu su ne olur? Yeni doldurulunca su şeffaftır, berraktır, temizdir. Ama birkaç gün geçince o su bozulmaya başlar, kokuşmaya başlar. Eğer diyor bu kişi bir su kaynağını bulabilse de etrafını duvarı havuz yaparsa, devamlı sürekli buna tazısı gelir diyor. İşte şöyle buyuruyor, bir kimsenin kalbi Allah'tan gaflette ise, kişi yalnız diliyle Allah Allah diyorsa, o anlatır o. Biraz sonra bu bayatla muhtemelen. Kişi tesbih çeker Allah diye, ama her gün adı işleyebilir. Ama bir kişinin gönlünden malevi pınarlar fışkırsa, Gönlü Allah kişi diyebilirse, bunun da devamlı tazelik olur, canlılık olur, ruhsal fiiz olur bunda. O ki hayatı başka olur. İşte ikincisi dil ile zikir ama menbaı yani kaynağı eğer kalp olursa o zaman bu gerçek zikrullah olur. Nedir zikrullah? allah Teala'nın ismini almak. Kelime-i Tevhid de dahildir. Mesela La ilahe illallah. La ilahe illallah. Dile Allah, Allah der Cereşşani. Esm-i olabilir. tesbih olabilir. Bir de, zikir bir de Allah-u Teala'nın Cereşşani'yi emirlerini hatırlamak. Bu Zikir, en üstüne bu zikir bu. Çünkü bu farza giriyor. Bu. Mesela namaz vakti geliyor. Hatırlayacak. Beni yaratan Rabbim var. Ben başıboş değilim. Vakit geliyor. Allah emri yok. Yüce Mevla. büyük onun. Ya. Mülk. büyük onun. Onun mülkiyet. Alemde bir zera başıboş değil ki, şu dünyada başıboş mu ya? Dünya yörengesi belirli çizilmiş, tazir edilmiş böyle. Bir an ayrılamaz böyle. Şey. Bunun için işte ne yapacak? Allah emin hatırlayacak. Değil mi? Namaz kıl kulun İşi ne olsa olsun el verdiği kadar en kısa zamanda hemen namaza koşmak ama isteyerek muhtemelen. Yani neden şu namaz araya girdi dememe gerekiyor bakınız. Yani dünya işçiliğin daha üstün görmeme gerekiyor. Namaza koşmak. Bir de haramlarda günahlarda Allah'ı hatırlayıp günahtan kaçırmak gerekiyor. Allah hatırlamak gereği şahane. Bir kimse günah işleme artık kıyısına gelmiş noktaya gelmiş. Hatırlıyor Ahmet'e. Meyla ağabey yürüyor. Bak, Allah hatırlıyor kişi. Aha, benim Rabbim var. O bana bunu haram kıldı. Yasak kıldı bunu diye. Haramdan kaçınmak. Bunlar zikrullah. İşte bir insan Allah-u Teala'yı böyle hatırlarsa yani elden geldiği kadar çok ama. Meyla ağabey yürüyor. Zikren kesira. Allah'a buyuruyor allah Teala'yı çok hatırlayın. Ez işte Allah da o kuluna hatırlama muamelesi yapıyor. Ne gibi? Kul daraldığı zaman ona Allah yardım ediyor. Kul ölüm halinde kimseden fayda yok. Ve yardım ediyor. Hele kul kabrine girdiği zaman İlk kabre konuşu var ya cemaatimiz. Yani en zor an. Bu azam şok oluyor insan. Aynı insan. Aynı ruh. Aynı kişilik. Aynı kimlik. Hiçbir şey fark etmiyor. Kişi hepsini görüyor. En sevdiği dostları elleriyle kabre indiriyorlar. Acele acele üstüne tahta diziliyor. toprak atılıyor. Acele acele. Tabi biraz sonra ne oluyor? Herkes da, herkesin işi var. Hiç soğan var. Kul kaldı arada. Ama kul dünya Allah'ı unutmamışsa onu Mevlam'a yalnız bırakmıyor muhteremler. Velan bizi Allah'ın bir de Allah unutanlar gibi olmaya velan yürüyor. Haşi suresinde ayet 19'da Bismillahirrahmanirrahim. Vela tekünü kellezine nesullahe. Allah <'a> bir <bile> bakınız. Vela <Sessizlik> tekünü olmayın. Lam, ne ediyor burada? Ne yazıl deniyor buna Arapçada? Sakın sakın olmayın. Kimler gibi? Nesullahe. <Sessizlik> Allah ta'layı unutan gafiller gibi olmayın. Bak. Gerçekten Allah'ı unutan kişi o anda kişi kendi durumu bilebilse ya korku, vehmetli bir şey bu. Allah'ı unutmak neye benziyor bu? Arabayla gidiyor, rampaşa iniyor, arabası yüklü, patlamış. Buna benziyor. Allah'ı unutan kişi her şeyi, her şey yapabilir. Her şikini yapabilir, kişi yapabilir. Veyla abi yürüyor, Sakın ha Allah Teala'yı unutanlar gibi olmayınız. Bir kimse Allah unutursa ne olur? Fe ansahum en fushuhu melabir. Allah o kişiye kendisini de unutturuyor bu defa. Yani Allah unutan kişi kendini unutuyor. Niçin? yaradıldı. Amaç, gaye, maksat ne? Görevi ne bu dünyada? İnsan neye bu dünyaya gönderildi? Kişi unutuyor. Tamamen nefsinin, şeytanın oyuncağı oluyor. Artık her yollara bir Allah korusun. Peki sonuçlar oluyor? Ama o da ölümden kutlamıyor ki. O da ölümden kurtulamıyor. Şeyh Yunus Aleyhisselam buyuruyor. Nereye gitsem? ecelde gider. Elinden kaçamam, ölüme geçer baktığımda. Nereye gitsek? Ecel de bizimle beraber. İnanamayan da, inkar eden de, gafil olan da, ölümden kurtulur. Yok da böyle. Demek ki bir kimse, Allah unutursa, bile alıyor, gafil olursa, Ceza olarak veren o kimseye, o kişi kendi kişliğini unutuyor. Pamukova'da bir Fatma'yı vardır, Allah mefde sin muttaj cemaat buysun. Pamukova'da, aşağıya 40 sene orada ikamet etti. Daha bel, Bursa yenişehirde Bursa'da kalmış, yine Bursa'nın sonunda gitti, orada vefat etti. Elhamdülillah ömrü uzundu. 117 yaşında vefat etmiştir. 117 yaşında vefat etti. Keşfi açık demek de az bana. Yani bir nevi melekleşmiş, zayıf zayıf bedeni, 24 saatta 3-5 yetinen, ama geceleri başını bir yere dayamayan, başının duvara dayamazdı başını. Yani o zaman bırakalım. Başın duvara dayanamazdı bu Sürekli melekleşmiş sanki öyle bir kimseydi. Bir gece oturuyoruz beraberce. Baktım oturduğu yerde divan üzerinde biraz çok yorulmuş ya da başı hafif gidip geliyor. Acıdım da dedim varmadan benim yastığı koyayım da baş ya dokunsun da biraz dinleceğim. Acıdım kendisini. Bir yastı koydum, az geldi. Yavaş bir daha koydum. Hay başına dokundu, aşı gözünü attı yastığı. Ne yapıyorsun Ahmet dedi bana? Vazifemi şaşırırdı bakmış. Ali Musi efendi. Vazifemi şaşırırdı dedi böyle. Yani görevli bunlar takımda. Görevli bunlar. Bunun sevenlerine bir duası vardı. Yani kimleri seviyorsa onlar şu dua yapardı. Allah Teala ismini unutturmasın derdi bak Kim seviyorsa bu duayı yapar. Uğurlarken Allah Teala ismini unutturmasın derdi. Tabii çok kişi bunun farkına varamıyorlardı. Yani daha başta dua bekliyor insanlar ondan. Yani dünyada bereket, bolluk, para mal bekleyen insan, gene insan bekliyorlar. Ama onun aslı buydu. Allah Teala ismini unutturmasın. Allah'ın ismi unutulması. Şimdi, işte bakın oturanlar ayet yerine buraya gelişimi Şimdi de ne kadar bakın, bağlantılı. Bir insan dünyada Allah unutmuş ise, Allah'tan gafil ise, Allah o kişiye kendini unutturuyor. unutturuyor. Bu nasıl olacak şimdi bu? İşte insan ölüm anına geldiği zaman, Ölüm anı. O an aslında kısa bir zaman. Ölüm anıdır. O can çekişimi ayrı. Kişi yatağında hatta insan bazen birkaç gün can çekişebilir. Onun hikmetleri vardır. Bazen bu hayırdır da. Eğer kulun biraz daha günahı varsa Allah kulunu sevmişse onun Rabbi'nin sonunda böyle bir ızdıra verir. Günahlarına tam arınır kişiye. Bazen böyle olur. Tabi bazen ceza olur Kula. Şimdi insan son nefesine geldiği zaman nefes, son nefes muhtemelidir. Son nefes aslında kısa bir dönem. Son nefes ama her şey orada bitiyor. Her şey böyle. Son nefes gelince Azal o kişi karşısına belirir. Azal Aleyhisselam. Tamam, mavan bir şey anlamaz böyle. Her şey fâflaşır. O kişinin inancı, yaşantısı neyse ona göre öyle bir şekilde ona Azal görünür yaşantısına göre. Eğer imanlığı, İslam'ı yaşayan kişi ise Azal Aleyhisselam ona güzel şekilde görünür. Ona bir güven ver selam korku fazla vermez. İşte bu kişiyi azarsan bir bakar onda, bir gözünü diker, bir ona bakar, o anda bu kimseye bir de varacağı yeri gösterilir. Önce kabirdeki yeri gösterilir. Gideceği kabir, mezar, o çukur nasıl bir yer acaba? Ya cennet bahçesi, ya cenin çukuru. Kişi bakar, e inşallah iyi kişi ise kendi mezarını görür ki o mezarı cennetten bir bahçe. Geniş, yeşillik, nur, güzel kokular geliyor. O kadar güzel. Sonra o kişi bir de cennete gidip de cennete yerleşecek kendi yerine mülkünü görüyor. Bakın. O anda oluyor. Kişi son olarak cennetteki kendi varacılarını görüyor. Cenneti değil, cenneti kendi mülkünü görüyor. Köşkünün, sayını, ahşer, hurilerini, hepsini görüyor onları. Bu son anda boğuluyor. O anda Azaz-ı Hakk'ın canını alıyor. Eğer allah Teala'nın sevgili salih kulu ise bu kişi cehennete bakarken azaz canını alır Ölümü arasında pek fark etmez bu kişiye galiba. Bu kişide hafif bir sevinç yüzünden belli olur. yüzünde hafif bir sevinç belli olur. Alnından, hafif ter çıkı alnından, boncu boncu. Gözünden iki damla yaş gelir. Gözlerinden, yüzü sarar. Barışa. Bu kişi tabi son nefesinde Allah ismini alarak Mevli'ye kavuşur. Allah bu kişiye yardım eder muhtemelen. Allah korusun, eğer İslam'ı yaşamayan bir kişi ise, kendini başıboz zanneden gafil ise, haşa ben hürüm diyen kişi ise. Neren hürüs senin bu hareket, Neren be? Hadi havayı solma bakalım be. Havayı solma ya. Bak, havaya bağlısın, suya bağlısın, yerçekimine bağlısın. 60 senem baskı altında yaşıyorsun, basınç altında yaşıyorsun. Ölümü elde değil. O zaman gerçekten çok ama çok zor, çok zor, çok zor olacak işi var Bu kişi de son nefesinde azarı görecek ama çok ama çok korkunç görecek, korkunç göre, görecek görecek. Ütü patlayacak, yüzüne belli olacak, dikecek gözlerini bakacak. Sonra gideceğim mezar çukurunu görecek cehennemden bir çukur. Yılanlar da var, şunlar bunlar, ateşler, buhar var, bu. O iş atılacak oraya. Derin mi derin görünüyor. Bir de cehennemden yanacağı yeri de görecek kişi muhtemelen. Kişi gelecek. İşte bu son nefesinde Allah-u ismini hatırlayamayacak muhteremler. Yanındakiler her ne kadar buna, yanında hatırlatsalar da, bu kişi bunları duyamayacak o anda, korkudan. Çıldır gibi duyamayacak, Allah ismini hatırlayamayacak muhteremler. Yine bu kişi kabre girdiği zamanda, melekte buna soruldu, gelirken zamanda, men rabbike deyince, Allah ismini bu kişinin orada, Hatırlayamayacak muhteremler. Hatırlayamayacak. Bir meşhur bir Selma vardır. Eserlere yazdık kendi hayatı. Çok kısa olarak geçeyim ondan inşallah az cemaatimiz. Bu Selma'nın mezarına konuyor. Rüyasında. Açık, net rüya görüyor. Rüyasında övdüğünü görüyor. Açık, net rüya görüyor. Rüyayı sadıka denir buna. Kısa öz olur öldüğünü görüyor. Yıkanıyor. Bakıyor, yıkanıyor. Teneşirde. Eyvah! ve ölmüşüm. Birinde başına ne demek geldi bu? Yıkayanları görüyor, suyu görüyor, girip bakanları görüyor. Derken kurulanıyor, kefenleniyor, tabuta biniyor, sürtüsü biniyor. Evinden ayrılırken sana bir evine bakıyor. Ya Rabbi aldanmışım ben de bu dünyaya be diyor. Aldanmışım Ya Rabbi bu kadar göz emeğim var, şuun buyun var. Hepsi boşmuş Arap diyor böyle. Mezara gidiyor. Mezara konuyor. Mezara indirenler hepsini görüyor. Kabrini de görüyor arada. İndirirler bunun mezara üzeri örtüyorlar. İki mele geliyorlar karşısına birden şimşek çakar gibi ama. Sanki bir şimşek çakıyor. İki mele dikle karşısına. Seslerden gök gürlemesi gibi. Men Rabbike. Rabbim kim diyorlar buna? Müslüman Hanım şimdi. Korkudan, şoktan, perişan olmuş. Rabbim Allah diye mi? Unutuyor. Acaba Rabbim ismi neydi? Rabbim ismiydi Bu aklına gelmiyor. Gelmiyor aklına. Neden gelmiyor? Şimdi aklına diyorum ya aslında. Aslında gerçekten akıl yok orada muhteremde. Akıl çalışıyor. Orada gönül, ruh çalışır efendim. Son nefes de öyle az muhteremde. Son nefes öyle. Bir kimse ilahiyat profesörü de olsa, yani gerçekten tefsir, mefsir, buna bir de kişi ama inancı bozuksa, çıkar yara peşindeyse o kişi de son nefesinde Allah da diyemeyecek muhteremde. Çünkü son nefeste Akıl çalışmıyor artık. Beyindeki merkezler duruyor, çöküyor. Hücre ölüyor anda beyinde. Beyin çalışmıyor orada. Ne kadar da gönül ruhsal duruma kul geçiyor arkadaşlar. Ona geçiyor. İçin Selma Hazretleri de orada. Merabbike Rabbim Allah bulamıyor. Aklına gelmiyor. Daha sonra bir canlı varlık nurlu mezzana giriyor. Yardım ediyor buna. Rabbim Allah de. Allah deyince Rabbim Allah de. Şimdi adı cemaatimiz işte demek ki Allah'ı unutan kişiye Allah onu da unutturuyor. Bunlara cevap veremiyor kişi. İşte rahmetli Fatma'yı dua ederdi. Allah Teala ismi unutturmasının derdi. Yani ölüm anında da kabile girince de iki yerde bilhassa Kul Allah unutmaması. Unutaması. Peki insan burada e, başıboş mu kalıyor? Ölüm anında mezara konduğu zamanda. E, kişi burada başıboş mu kalıyor? Hayır muhteremler. Vevla buyuruyor bizlere <gülüyor> Sebilla. Yüsebitullah İbrahim suyu, ayet 124'te Yüsebitullah Bak. Allah sabit kılıyor. Kimleri ellezine amenu iman eden gerçek mümin kullarını allah Teala sabit kılıyor, şaşırtırmıyor. Bil kavli sabiti, kavli sabitte. Sabit değişmeyen söz anlamaya geliyor. Kavli sabit, Adem babamız ne demişse, bütün peygamberler bunu demişler. Nedir bu da? La ilahe illallah. Buna ne deniyor? Kavli, kavli söz demektir. Kavli sabit, sabit söz. Bir de bunun karşılığında küfür sözü vardır. Yani müşriklerin, kavli sözü vardır. Bu sürekli değişir. Her yörenin, her dönemin Başka başka putları vardır. İlahları değiştirir, putları değiştirir, eskili onlar, yıplarlar onlar, icat ederler. Herkese bir şeye tapınır. Onlar devamlı değişim olur. Ama kabl sabit. Adem baba ne demişse, aynı söz. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bize Allah Teala yürüyor. Allah Teala mümin kullarını, hangi mümin? Tabi gerçek mümin kullarını Teala bu kabli sabit aldığını sabit kılıyor. Nerede bakınız? <Sessizlik> fil hayatı dünya ve fil ahireh. Dünyada da ahirette de. Demek ki bir kişi samimi ise, ihlası ise, Allah-u Teala'ya imanı, gerçek Kam iman ise, Allah seven kişi ise, o kişiyi dünyada hiç kimse yolundan saptıramaz. Ne kadar sabık ideolojiler olsun, sabık fikirler olsun, şeytanı olsun, insandan gelsin, nereden gelirse gelsin, bu kişinin gönlü bunlara kabullenmez. Bunlara sapıtıramazlar. Efendimiz ise işte, günümüzde çok var. Gele misyonlu faaliyetleri, geriz onların yan gizli kolları, genelde çıkar peşte olanlar, tabii çeşitli böyle karmaşık fikirler ileri sürülüyor. sapıkla ileri sürülüyor. E bunlara aldanan da oluyor. Kim aldanıyor bunlara? Demek ki onlar daha önce de gerçek mümin değiller muhtemelen hakkımız. Çünkü bela bize burada Allah bize senet vermiyor bak. Yüzebbitullah Allah-u Teala sabit kalıyor. Kimleri ellezine ile bilkâbı sabiti. Kim imanı gerçeğe imanı varsa, Allah'a inanmışsa, Allah yolundaysa bu kişi kandıramaz. Nerede bakınız? Fil <gülüyor> hayatı dünya dünya hayatı yaşantısında. Bu kişi imanlı yaşar. Namazında, İslamî yaşantısı vardır. Haramdan kabur yaşar ve dünyada son nefesine geldiği zamanda, yanında kimisi olmasa da, yalnız da ölse, yolda da ölse, arabada çarpsa, bu kişi son nefesinde Allah Allah der. Çünkü son nefes azı cemaatimiz, beyin duruyor, beyin çalışmıyor orada, orada beyindeki bilgiler artık siliniyor, sıfır iniyor bunlar. Kişinin kalbinde neler varsa, özellikle en üstün sevgi, işte geçiyor. Mesela bir insan her ne kadar namaz kılıyor ama işte parayı aşırı seviyor. Bilmem şunu aşırı seviyor. Bunu aşırı seviyor. Allah korusun türemler. O gün son nefesinde aşırı sevdiğin neyse aklına o gelecek okusunan verici. Bunun için yani dikkatimiz gerekiyor gönüle Allah'tan başka bir sevgiyi sokmama gerekiyor. Tamam, dünya gerek. Ama gönle girmemesi gerekiyor muhteremler. Bir evliya şöyle bir örnek veriyor. Bir gemi ne kadar yükü olsun, şu olsun, bu olsun sağlam gemi denize giderken bir şey olmaz. Ama gemide bir delik açılır da, delik açılır da, eğer gemiye su girerse işte gemi batmasın, bu sebebi olur buyuruyor. İnsanın kalbi de bir gemi gibidir buyuruyor. Gemi gibidir. Buyuruyor. İnsanın kalbine de Allah sevgisinin dışında başka sevgiler girerse, girerse Allah'a konusunda son nefesli aklı onlar gelir. Öyle kişi var mesela, artık son nefeslerinde sayıklar. Oğlum geldi mi, oğlum geldi mi, kızım geldi mi, torun nerede? Bak muhtemelen. Allah kapat, değil mi öyle? Ne diyor buna? Sekreat-ı diyor bakalım. sekreat de, kişi bazen sayıklıyorlar böyle. Bir dalar, komaya girer, gözünü açar, hatta bilinci falan bayağı gitmiştir. Ama gönülde işte, oğlu, kızı, neyse artık neyse gönülle sevgisi onu sayıklar Eğer gönülde Allah sevgisiyle şahaneyi hepsi açmışsa Hepsini bırakır, bırakır kimse. Allah, Allah der. Ya da, La ilahe illallah, La ilahe der. Öyle kavuşur. Ve fil ahire, ahirete de, yani kul kabrine girdiği zamanda, eğer işte imanı kamil ruhunda, gönlünde, Allah sevgisi en üst ise üstünse diyen sevgilere bastırabiliyorsa, kişi kabine girdiği zamanda. Allah izniyle korkmadan çekilme orada cevap verecek muhteremler. Bir kimsenin gönlünde Allah sevgili gerçekten en üst yere gelebilirse gönülde hakimiyeti sağlayabilse gönülde işte bu kişi Allah katında evliya makamına ulaşmıştır az jemaatimiz. Evliya bu iş makamıdır. Evliya bu işler. Yani gönlünde evet dünyaya meşguldür. Evliya da çalışır. Ormanda döver, asap yapar, ticaret yapar. Bir iş i̇şte evliya da bu işi yapar deriz. Yapar ama onun gönlünde Allah sevgisi hepsi üstündedir. Onun gönlü yanar dağları gibi, volkan gibi fıştır, Allah diye yanar gönlü. Allah diye gönlü yanar. İşte evliya bu anlama gelir. Tabii böyle bir insan dünyada rahat erer, huzuru erer, keramete erer. Hele ölüm anında, hele kabeye girdi zamanlar artık onların en büyük bayram oluyor muhteremler. İşte rahmetli Fatma'yı ne? Bugün ondan bahsedeceğim az, kısa kısa. Az cemaatimiz... Böyle Allah dostların biriydi muhteremler. Allah dostların biriydi. Mesela bir kerametini gözümle gördüm söyleyeyim. Bir Arap atasözü vardır. "Leisenin haberi keli ayanda Araplar. atasözü. Hiçbir haber göze görünen gibi olmaz diyorlar. Mesela haber veriliyor. Kişi inanabiliyor. Ama acaba başka biri aksini söylüyor o da olabilir. Ama biri kimse bir şeyi, bir olayı gözleriyle kesin gördüyse artık kesinleşiyor bu. Rahmetli Fatma Eylül'ün güzüne sobası vardı. İçinde onların da var işinizde. Güzüne sobası vardı, hep meşe odunu yakardı, odunlar yerine kor oldu mu bunları mangala çıkarırdı. Sarı bakır mangalı vardı. Bir gün orada kalmıştım bir gece, sabah namazında iki odası var, odası hemen gireceğim. Baktım bak muhteremler, iki elini sobaya sokmuş, iki avucunu böyle. Güzelin içini kapını açmış, iç eline avucunu sokmuş, avucunu doldurmuş kor, yanan kor meşe alıp mangala koyup vereceğim. Bunu gözümle gördüm o yani bunu gözümle gördüm Allah'ın şahit bak. Gördüm. Yalan kor, kızın kor, meşe korları iki avucunu alıp sabahdan mağala koyuyor. Şimdi bir Allah dostu bakmayın. Allah dostu Sırat kapısını geçerken cehennem ona yalvaracak Bakın. Cehennem onu yalvaracak. Ya veli Allah! Ey Allah'ın dost kulu çabuk ey çabuk. Nur'un ateşimi söndürüyor, dengemi bozuyor diyecek Bakın, yani cehennem ondan korkuyor, korkuyor, korkmuyor tabak. Ondan cehennem korkuyor. Bir gün beylüzada hazretleri, anlaştın kardeşciğe acil bir yerden geliyormuş, suyuyollar. Ne ya beylüz? Cehenneme gittim, oradan geliyorum. Peki ne yapmaya gittin cehenneme? Halk bunu deli biliyor. Aslında deli. Alıyor diyorlar. Peki Behlül ne yapmaya gittin cehenneme? Ateş almaya gittim. Peki, aldın mı? Alamadım. Ne alamadın? Dediler ki bana diyor Ateşlerin dünyadan getirmen lazımdı. Dediler bana diyor. Dünyadan götürmeyen ateşi yapmıyor da bu yol. Bakın alacağım cemaatimiz. Allah'a aşık olan, Allah'ı seven, Allah'ıma yeter diyen, gönlünde Allah sevgisini zirve ulaştıran kişi, ne ateşten korkar, ne azalden korkar, ne şimdiden bundan korkar. Ama bu duruma gelmeyen bizim insan ne yapıyoruz değil mi? Her şeyden korkuyoruz. Bir göğürlüyor, çadır çatır çatır. Ama ne oluyor? Bir çakıyor, her yılırım düştü mü, ödümüz patlıyor bir Her oldu mu, ödümüz patlıyor e kim yapıyor bunları muhtemelen mi? Kim yapıyor bunları değil mi ya? Mesela bazı kadınlar ufak çocuğunu ayağında salarken çocuğu korkutmak için çocuk kadın annesi şey tahta tak vur, kenara vurur bak işte şu geliyor bu geliyor. Doğru aslında ama yapıyorlar bazı kadınlar. Şurada korkar. Eyvah takırtığın şey korkar. Ama çocuk biraz daha büyüyüp de Annesinin orduda görünce sen bu hiç korkma bak. Işte. i̇şte evliya bu mu? Bu evliya bu mu? Bu. Kasırga mı geliyor? Başıboş mu kasırga? Allah'ın emrinde. Deprem oluyor. Kendimi toprak sallanıyor, sarsılıyor. Allah'ın denetiminde, muhteremin denetiminde. adı cemaatimiz evliya denize biner, gemiye biner. O gemi... Allah burada olsa Dev dalga olsa hiç ona Allah Allah deniden Allah yapıyor. biliyorlar Allah hem denetleyebiliyor onları on denetim İşte bakın muhteremler demek ki bir insan böyle Allah sevgisini gönlü getirebilirse Allah kişi tam teslim olabilirse olabilirse ateş onun dünyada da yakmıyor bakın gözümü gördüm iş Allahın şabu muhteremler gözümle gördüm. Ateşi yöne muhteremler. Yine ondan bir olay anlatayım muhteremler Fatma alemimizden. Yani kendisini çok severdim muhteremler. Her akşam anarım kendisini Allah razı olsunlar inşallah. Bir pazar günü ikimiz oturuyoruz erkenden. Konuşmayınca ben bir şey mı kendisine. Çünkü görevli vazifeli. Dedi ki bana birdenbire Ahmet kal dışarı git dedi. Misafirlerim diyorlar karşılaydı bana. Telefon yok. Geç telefon da o zaman tahmin edeceğim. Oturuyoruz. Ahmet kal dışarı git. İyi bahçe içindeydi. Bahçe kapısı var. Avlusu vardı. Ahmet dışarı çık git. Misafirlerim geliyor. Onlara karşıla dedi bana. Dışarı çıktım. Dış kapıya geldim baktım. Sağa sola hiç kimse yok. Ama gelecek misafir diye gelecek gelecek kesin inanıyorum bekledim biraz biraz sonra baktım ana yoldan üç tane araba geliyor taksi geliyor arabalar yabancı plakalı arabalar öndeki taksi bir gün durdu meğerse bunlar yabancıymış Türkçe bilmiyormuşlar bunlar ön taksi durdu bana sonra öndeki işarete Fatma ne ne burası işarete bana Dedim, tamam burası Hemen çek arabalı indiler. Kim bunlar? Alman, İngiliz ve Amerika bak mutemmerleş. Yabancılar böyle. Yabancılar bunlar. Nasıl ismini duymuşlar? Nasıl öğrenmişler? Bilemiyorum tabii. Şimdi ev sahibi yapayım onlara. İş aldım onları. O da tamamen doldu. Rahmetli Fatma ile başladı sohbet tabi Türkçe. Geri biraz Türkçe şey biliyormuş. Tercümeye kalkıştı. Ama hava bozuldu. Dediler ki işaretler bırak dediler, bırak dediler. Yani araya tercüme girince o atmosfer bozuldu. Feiz kesinti oldu. Bırak dediler bıraktılar. Ramazan de, Fatma'nın elinde Türkçe bir konuşuyor. Ama öyle bir hava oldu ki öyle feiz oldu ki o anda cenneti koştular bir yanıma bir de o havanın devamı koşalar o durumu tercihlerim cennete Öyle tatlı, feyizli bir hava oldu. Sanki başka alemlerdeyim. Gerçekim yok sanki orada. Öyle bir hava oldu. Bunların biri Alman. Tantaki'nin baştan söylediler. Bir Alman aşağı yukarı 45-50 yaşlarında tahmin ediyorum. E, siyah sakalı bırakmış. Siyah gözlü vardı. O rahmetli Fatma'nın önüne oturdu. Fatma'nın divana oturuyor. Hiçbir bakmadı. Devamlı ağlıyor. Biz oturuyor. Sonra öyle bir feyiz oldu ki artı feyiz kaldıramadık kimse. Ramfaklarına cezbeye geldi. Düştü bayıldı. Öyle feyiz geldi. Bundan kalkıp gitmeye şimdi. Ben ta ev sahibi yapayım onlara. Ayağa kalkıyorum. Ama işarete konuşuyoruz. İşarete konuşuyoruz. Ben uğurluyorum bunları. Ev kapısındaayım ama. Dışa çıkmıyorum daha. En son o Alman kaldı. En son o kaldı. Alman son kalınca oturduğu yerden elini cebine soktu. İl cebinden bir kadının başörtüsü çıkardı. Ama kullanılmış eski, buruşuk bir başörtü cebinden çıkardı. Onu Fatma'nın eline verdi. O da onu aldı, koyuna soktu. Şimdi Ama konuşmuyorlar. Alman da kalktı, aldı aldı, ters böyle böyle sırt dışarı çıktı ve uğradım bunları, içeri gördü. Şimdi benim merakım, şuradan kilitlen merakım, bu Alman, Fatma'nın yöneye eğer hediye bunu getirdiyse, niye? Yeni al getirmedi. Hadi Kadın olsa kendi kullandığını verdi diyelim. Erkek, buruşuk, kullanılmış. Eski başörtü. Siyah renkteydi Niye bunu verdi bu uğra? Niye yine almamış, paketlenmemiş? o hikmeti ne bunun? Bu benim kafama takıldı. Rahmet Fatma Fatma'nın Biraz sonra kendine geldi. Gitti misafirler. Rahmet gitti Fatma ne? Yavaş açma başladım. Dedim Fatma ne be? Bu otur almayan vardı, Almanya vardı. Nasıl o dedim? O başka dedi ben, Almanya için. O başka dedi. Dedim Fatma ile be dedim. Şimdi ben buna... Dedim madem sana hediye Bay Ölçü getirmiş, neyi yine almamış? Ben yani işte konuşmak için bunu ne? eski sana getirmiş, getirmiş? Eski getirmiş sana, kullanmış şeyi. Bakın muhtemel. Aynen şöyle yaptı Fatma bu Kafa beledi. Kendi başına vurdu böyle. Kafa beledi. Akşam Mekke'de tabi ederken ben bunu düşürmüştüm dedi. Onu bulmuş, onu bana getirirdi. Sağ olacağım Akşam tahta düşürmüşüm bunu. Onu bulmuş. Ona bana getirir dedi muhteremler. Yani o günden beri her kişiyi evliya diye bakıyorum. Gözüne bakıyorum. Bak, bir Alman Müslüman olmuş. Öyle makamda ki demek ki Alman da tahtaymış akşam. Tahtaymış. Orada Fatma'yla Ruhan tanışıyorlar. Bak, baş üstüne mağaz düşüyor oradan Fatma'yla getirmesi için kendisine. Alıp getiren muhteremler. İşte adı cemaatimiz Allah dostlara bakınız. Yani Allah sevgisini kalpte zirveye çıkaranlar. Allah'tan bir an kafir olmayanlar işte bunlar daha dünyadayken böyle makamlara erişiyorlar adı cemaat. Bakın erişiyorlar böylece. Tabii bundan önce ne olacak? Önce bunlar gelen melekler Bunlara soru sormaya utanıyorlar melekler. utanıyorlar melekler gelme bunlara. Bir gün bir talebi ilim yani Kur'an ilimine araf Örmü'ne olan bir talebe ilim okurken, ilim çalışırken ilmek çalışırken vefat ediyor. Ama öldüğünü fark etmemiş kendisi. Öyle fark edememiş, ilme kendisini vermiş. Yıkanlıyor, kefenli mezara indiriliyor. Orası da, da keşfil kulüpmüş. Keşfil kubur. Kubur kabrin çoğulu. Yani kabirdeki hayata vakı olanlar vardı. Zaten evliyaların ilk makamı budur. Bir Allah dostu evliya makamına başladı mı önce bu anda bu makama gelirler. Keşfil kubur denir. Bir, bu makamda evliya olan böyle kabreye baktığı zaman hepsi onları görürler. Kim azapta, kimi sohbette, kimi rahatta onları görür. Halini görür. Bu talebenin hocası da keşviri kubur makamında imiş. Kabirdeki durumu aga. O kişi durma bin kişiymiş. Şimdi bu talebe tabi mezara konunca iki melek geliyorlar. Bana soru soruyorlar. Hocası da melekleri görmüyor ama meleklerin sesini duyuyor hocası da. Sorulaşayım ona. Ne rabbuke? Rabb'in kim? Talebe ne diyor? Mer müfteda rabbuke haberi. Buna ilmin dahi de bir ilim var Arapçada vardır. İlimde bu şey bir kural vardır. Müfteda yani işin baş baş kelime anlamına geliyor. Onun haberi deniyor. Diyorlar ki melekten mer rabbuke. Bu cevap veriyor. Mer müfteda rabbuke haberi. Belki tekrar soruyorlar olarak Ben Rabbike canım o kolay soru veriyor. Bana daha zor şeye sorun diyor. Keni medenistan diye kendisine. Buraya ki Mevla meleklere, meleklerim, meleklerim. Bırakın, bırakın kulumu. Öldü bilmiyor, bilmesi öldüğüne bakalım. İşte aziz cemaatimiz o güzel Mevla'ya dünyada kul olabilsek Bir de gelelim inşallah Allah'tan kim gafil oluyorsa onların bir de durumuna bakalım şimdi. Mevlamız bize buyuruyor Taha suresinin sonlarında Esselbillah ve men eradu an zikri ve men kim ki zikrini uzaklaşsa sırt çevirse yani kim Allah hatırlamak istemiyor hiç. Allah böyle emrediyormuş. Hiç takmıyorum sen daha ya. Yani gerçekten ahmaklık mı diyeyim? aptallık mı diyeyim? Yani bilemiyorum muhtemelen be. Bilemiyorum ben de şey. Deniyor kendisine bak şu haram deniyor bak. Günah. Ne demek? Allah bundan razı değil. Allah buna gazabı var demek. Hiç takmıyorum bunlara ben de şey. yürüyor. Ve men aldı an zikri kim kemaladi ve müzikinden kaçınsa ters çevirse sır dönse dinlemesen <feylehu mev'danken> o kimseye hiç var <feylehu me> şeyin <'işeten lanken> o kimseye çok dar sıkıntılı yaşayış var nerede daha dünyada başladı Dünyada başa yani bakın az evvel birkaç örnek var değil mi? Allah diye yananlar. O güzel Mevla'ya aşık olanlar. Mevla'ya kul olanlar onlar dünyada huzuru buluyorlar. Rahatı buluyorlar. Feyzi buluyorlar. Bakın ben şahsen o günkü sohbetteki havayı cenize tercih ediyorum. Öyle hava var onlarda. Öyle tat var onlarda. Bir de demek ki kim ki Allah'ın zikrinden, Allah'ın kitabından, Allah'ın dininde emrinden uzaklaşsa, başı boş kalsa, o kimse şimdi Eylül'e Meişeten danken, çok dar, sıkıntılı hayat var. Nasıl var? E kişinin gönlü darda işte. Sıkıntıda. Canı sıkılıyor. Patlıyor be. Bak. Avrupalı alıyor şantasını, Yok Asya'ya giriyor, Antalya'ya geliyor, oraya gidiyor. Bu neden sıkıntı onlar? Sıkıntı, darlık. Vuralım işte bari şey. Evdeki kişi oturamıyor, ev dar geliyor, ev sıkıyor. Karısınınla kavga, eşininle kavga, çocuğuna bağırmak şuna bağırma, Buralar neden bunlar? He, buralar sıkıntı, sıkıntı onlar. Ya. Böyle bir kişi camiye gelse, camide oturamıyor, sıkılıyor. Ezan vakti camiye gelir bir Geli zamanlarda en kenar oturur, bir çekemez böyle, hemen dışarı çıkar. Neden? Sıkıntı oktan böyle. Demek ki, kim ki Allah kul olmazsa, güzel mevlaya aşk ile sevmezse, emrine kaçarsa, Mevla biliyor, onlar için dünyada da dar, sıkıntılı, bunalımlı bir hayat yaşayışı ne yapıyorlar bu sefer? Sıkıntısını gidermek için zavallar yanlış sokaklara giriyorlar. Adres yanlış yerlerinde. Tamam, efendim işte bir alkol olayım da efkanımı biraz afirteyim kendine, kendine. Tamam, Harama, saza, caza, içkiye, kuşa buna gidiyorlar. Peki orada huzur buluyorlar mı? Tamam, bulamıyorlar muhtemelen. Bir an uyuşturucu alır gibi Yine yani unutuyor ama biraz sonra sıkıntı daha da artıyor. Ya bu kişiler işte ölüm vaktinde ölecek Ölecekler, ölecek Dünyanın en güçlü devletinin başı da olsa, orduların başı da olsa, bütün serveti olsa, hepsi onda geçersiz. Bunlar da ölüm yatacaklar. Yatacaklar. İşte ölüm anına gelince, hele son anda gözler perde kalkınca, nasıl buranın nasıl sıkıntı? Hele bunlar kabre girince, kabre muhteremler. Aziz cemaatimiz, yani keşif-kubur olan, yani kabirdeki hale vakı evliyalar, böyle kitap anlatıyor, yazıyorlar muhteremler. Kabir azabı. Kabir azabı Aminler. Yani bir insanın dünyada kör desleri keseler o kadar acı değil mi diyorlar. O kabir azabı böyle. Kabir sıkması diyorlar. Kabir darlığı böyle. Kabir azabı o kadar mı, o kadar o kadar zor o kadar zor kabirinde böyle. Dünyada gene icabından dostuna gidiyor, dosti geliyor, şu oluyor, bu oluyor, kavga ediyor, dövüşüyor, harama marama gidiyor. Bir oyalanma avut makinesi çalışıyor. Ama kabire girince eli ayağı görünmeyen zincire bağlandı artık orada. Ya, orada bağlı muhtemelenler. Kabirde. Çık, çıkamıyorsun ya değil mi ya? köş saray fayda vermiyor. Dostum fayda vermiyor. Bir gün bir Müslüman biri bir alime gidiyor diyor ki hocam be diyor ben diyor kabirde İlk gece kambadan çok korkuyorum. İlk gece kabimde e, Tusan paralel adamlar diyor üst, üst, üst, önceden. Onlar beni bekleseler, acaba yine kabiru adam olur muyum yani diyor. Hoca buna şöyle sorusunu al Hoca bunu soru soruyorsun bakınız. Peki yavrum diyor. Sen hiç diyor kötü rüyayı görüyor musun diyor. Yani korku rüyayı görüyor musun? E hocam diyor. Evli misin? Evliyim. Peki sen diyor korkulu rüya görürken, rüyanda korkarken, çığlırırken hanımın yanında yatıyor. Onun sana faydası oluyor mu? E, olmuyor hocam. İşte kabirde böyle bir hafı tabi. Kabirde böyle bir Yani kabirin etrafında binlerce kişi seni bekleseler de onun sana faydası yok diyor. Yok Nedir kabir? vel kabrı sandıkul amel demişler. Kabir nedir? Amel, sandığı muhtemelenler. Yani kişinin ameli gönlünde ne varsa kabir, o muhtemelenler. O da İşte Mevla görüyor. bunlara yani Allah emniyle dinlemeyenler, insan dışı yaşayanlar, haşa şey kendine başboz baş zannedenler, haramlara gidenler, bunlara dünyada Böyle dar, sıkıntılı, bunalımlı, buhranlı hayat vardır. Bu işi ne yapıyor? Bunların çoğu aklına intihar geliyor. Çoğu mutlu Bazıları intihara teşebbüs ediyor. Bazıları etmeyenlerin de aklına çoğu intiharı geliyor. Öyle daralıyorlar, bunalama giriyorlar, buhrana giriyorlar, sıkıntıya giriyorlar. Artık ölüme razılar. O hale geliyor Hayat-ı devam ediyor, Öz yapayım inşallah. Ve bunlar mahşer yerine gözleri kör gelecekler. Yerim kıyamette a'ma evlâ Bu kişiler kabirden kalkışlarından mahşerde a'ma olarak kör olarak kalkacaklar. E kalkmamak elde mi? Değil değil mi? Değil, dünyaya gelmek için, elimize miydi? Biz dünyaya geldik. Mesela şu toplumda her yaşta insan var işimizden. İşte on sene önce, beş sene yirmi sene neyse yoktu bu dünyada. Dünyada başkaları vardı bu dünyada bu Ne oldu onlar? Ne oldu onlar? Bakın adı cemaatimiz Allah'a ibetle bakalım değil mi? Ya böyle. Bizler bu dünyada daha yok neydik? Topraktı toprak. Toprak maddeleri yedik. Atom ve halindeydik. Toprak muhteremler. Bizden öncekiler üzerimize gezdiler. Bizi çiğnediler. Sürdüler sapanla bizleri. Ekiledikler bize. Topladık o zamanlar. muhteremler. ne oldu azı cemaatimiz? Onlar sürdüler, ektiler. Biz ne yaptık? Toprak maddelerinden yağın yağmurla beraber çamur haline geldik. Bitkiye dönüştük. Bitki olduk. Kimimiz bir zamanda elmaydık. Bizler. Kimimiz elmaydı. Kimimiz kabus kavundu. Kimimiz budaydı. Her birimiz yenen bir gıda mağazasına dönüştük önce. ölü topraktık. Otomobil halindeydik. Allah izniyle. işte çamurlarla gidip sulandık. Bozakavun'a geldik. Emildik kökler tarafından. İşte elma olduk. ...kabzı kavun olduk. Yani her günümüz muhteremler... ...esir, patat, köleler gibi... ...satıldık bizlerde, de. Manavların tezgahları da satıldık bizler de. Biz satan kişi bağırdı... ...elma, elma diye hesap vardı. Karpuzya bağırdı. bağırdı. Ya biz karpuzdur kimimiz. Kimimiz elmaydık mühteremler. Kimimiz fırında pişecek ekmek olduk. Aynen böyle gidip dinine gelip... Der. Sonra ne olduk? İşte bizden önceki anne babalarımız aldılar bizi, köle pazarını aldılar, fırından aldılar, marketten aldılar bizleri, yediler bizleri, içtiler. Ne oldu? Onlar meclisinde sinirildik, bedene çekildik, beden çekildik, fasa dışarı atıldı, bedenlerce kana dönüştük. Hücre olduk, derken ürünme hücresine dönüştük. sperm katında yumurta oldu. Sonra allah Teala'nın takdiri ile Allah'a ta ezeket takdiriyle ne oldu? İki hücre bir araya geldi, anayatağında döllendi, birleşti. Bizim de temelimiz atılmış oldu. Yani bizler önceki yaşayanlar, onlar bizi çiğnediler, toprak bir zamanlar. Onlar bizi aldı, sattılar. Topladılar, meyve olarak. Çıktı ağaçta sattılar bizi muhtemelenler. Derken, şimdi sıra bize geldi, onlar da oldu? Onlar şimdi toprağa dönüştüler. Yani bizim yaşayanlar onlar şu anda toprak oldular, toprağa dönüştüler. Onlar şimdi zaten dönüştüler. Biz ne olacağız? Aynı şey da biz olacağız. Bir toprağa olacağız bizler de. Ama tabi ne var adı cemaatimiz? Allah talep bizi de böyle yaratıyor. Deden, kul ilk yaratışı görsün de maaşları imanı kuvvetlensin diye, işte ikinci sur üfürülünce, bir Aleyhisselam'a bağıracak, ey çürüyen kemikler, toprak olanlar, kumu biiznillah, ağzına kalkın deyince o sudan çıkan ses ile zaten etkileyen enerji ısı, ışık sestir, hareketin muhteremdir. Öyle bir hareket olacak ki, Atomlar güne girecekler, atom değişim olacak, kimsesi değişim olacak. Bedenlerimiz bedene gerçekler altında, kanca olduğu gibi yer altında. oldu, pasta olduğu gibi atomlar. Ondan sonra su üfürünce işte toprak yarılacak, bize bu tabak dışarıya atacak. Anlamızı doğru gibi muterremler, doğru değil İnanmayan bu karniket tabi azıcam adı, cemaati. tabidir. İnşallah Mevla'nın bize nasip etsin azı cemaatimiz. Güzel Mevla'ya kul olalım muhterem. Kul güzel Mevlamıza. insanın başlangıcı belli, sonuçta belli muhteremler. Ne kadar dünya'ya sarılsak, hızla sarılsak, sonuç belli muhteremler. Hepsi kalıyor, kişi bir tabuta biniyor, bakıp dönüp gidiyor böylece. Bunun için azı cemaat inşallah teala, güzel velamıza kul olmaya çalışalım. Kendimizi buna zorlayalım. Bu iş elden geldiği kadar da namazın dışında da Allah Teala çok çok zikir edelim. Edelim ki inşallah gönlümüzde Allah sevgisi ruhumuzda böyle üstün sağlasın. Her zaman böyle. Yaptığımız yerde, gezdiğimiz yerde, işimizi yaparken de boş konuşacağımıza filan takımının puanı tartışacağımıza Allah diyelim muhtemelen ben dedim ya. Filan takımının puanından sana ne bana ne. Ne muhtemelen ya. Allah diyelim Ceydik Şahane. Ayşe Fatma, Hasan Hüseyin'le bize ne? Kimi arkasını çekiştirmeyelim. Allah diyelim muhtemelen. Allah, diyor, Allah diyelim muhtemelen. Ne oldu bakın değil mi? O zaman gönülün nurdan işte. De. Bir de tabi Allah ederken yalnız dilde kalmaması gerekir muhtemelen böyle. O da muhtemelen böyle. Yani kişi gönlünden böyle. Allah Allah derken yani derse inşallah gönlünden bir menba, kaynak böyle. Fışkırıyor muhtemelenler. Ondan sonra bütün organları aydınlatılıyor bu. Mühtemelen cemaatimiz Allah hepimize razı olsun inşallah. Bu kadar geldiniz böylece sistem e, bir ricam başlığına azim muhteremler inşallah, hepimiz inşallah üç ihlas, ifatı okuyalım muhteremler bunun cevabına tabi niyetim böyle inşallah peygamberimizin, bütün ehli manruhlarına geburlarımıza, bir de muhterem inşallah, Fatma'yı ruhuna inşallah